Économie écologie. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. Evet merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz. Bugün e, orijinal kadrodan epey fire verdik. Dörtte e, üçü e, çeşitli toplantılarda veya saha çalışmalarında kadronun. E, dolayısıyla dışarıdan takviye kuvvet e, alarak programı yapıyoruz. Can Tombil e, stüdyoda. Tekrardan merhabalar. Merhaba Can Tekrar. Merhaba. Senin de böyle yayındaki beşinci saatin mi, üçüncü saatin mi, hangisi artık? Bu iki buçuk bitiyor. İki buçuk bitiyor. İki buçuk i̇ki bitiyor, buçuk bitiyor. <gülüyor> ama e, ekonomi ve ekoloji dinleyicileri de zaten e, alışkınlar biraz da benim sesime diye düşünüyorum artık. <gülüyor> evet öyle olsa gerek. Yedeklerden. Öyle olsa gerek. E, hemen de öncesinde zaten e, senin sesini duyuyorlar ve e, konumuza aslında doğrudan geçebiliriz. E, konumuz e, kömür. Kömür. Evet. Soma evet. ertesinde zaten fazla konuşacak bir konuda yok ama programın içinde çeşitli duyurular ve haberlerde verme şansı bulacağız. Bunlardan ilkini söyleyelim. Bugün Dünya Biyoçeşitlilik Günü. Onu bildirmiş olalım ve kutlayalım. Hep birlikte. Evet. Biyoçeşitlilik sürekli bir baskı altında. Tüm dünyada zaten... ...seni ve Ömer Madre'yi dinleyenler, dinleyenler de yakından biriler... E, ...altıncı yok oluş dalgasından sıklıkla bahsediyorsunuz. Evet, ee... altıncısı. E, özelliği de bu seferkinin e, meteorlar ya da patlayan e, volkanlar sebebiyle değil... ...doğrudan insan türünün ortaya çıkardığı bir felaket. Tüm türün ve dünya üzerindeki diğer türlerinde yok oluşuna sebebiyet verecek olan felaket olarak nitelendirilmesi... Evet insan acaba bizim bilmediğimiz başka bir gezegen ve oraya gitme şekli mi bulundu üzerinde yaşama izin veren şeklinde düşünüyor ki hani mevcut gezegenimizi bu kadar hor kullanarak hunharca katletme yolunda olduğumuz için neyse. Ee... Biz onun dışındaki diğer konumuza geçtiğimiz aslında haftanın başından beri konuşmakta olduğumuz konumuza geçelim Soma meselesine. Soma meselesi. Soma meselesiyle alakalı haberler gün geçirikçe artıyor ve gün geçirikçe de detaylanıyor. Ama bizim açık gazetede baktığımız zaman bu konudaki bu detayların içerisinde göremediğimiz bir noktada varsa bunun sadece bir iş cinayeti, iş kazası ya da yolsuzluk ya da denetimsizlikle de alakalı olduğu kadar kömür meselesiyle de alakalı olduğu ama bunun medya üzerinde pek fazla görünürlük sahibi olamadığı, görünürlüğü olduğu bir konu olamadıydı. Yani bu olayın hem kömürün yerden, yerin altından çıkarılırken insanları öldürdüğü, aynı zamanda yerin üstüne çıkarılıp yakıldığı zaman da insanların öldürüldüğü arasındaki bağlantıyı görebilmenin pek mümkün olmadıydı medyada. Bunu tartışmış beyazda. Tüm dünyada konuşuluyor. İşte yani Kömürü yoğun olarak kullanmaktan vazgeçen gelişmiş ülkeler dahi kömürün nerede olursa olsun yakılmasından meydana gelen zararı engellemek için kendi ürettikleri kömürü dışarı ihraç etme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü kendi toplumları tepki gösteriyor buna. Kömürün Hı. nerede yaktığınızın bir önemi yok şeklinde kampanyalar organize ediyor, örgütleniyor ve tepki gösteriliyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de tabii ki bugünlerde sık sık gündeme düşen Avustralya. Avustralya evet. Türkiye'ye geldiğimiz zaman ise şunu görüyoruz. Biraz aslında rakamlarla gidelim arzu edersen. Türkiye'de kömür sektöründe taş kömür ve lignit olmak üzere toplam 54.000 küsür 55.000'e yakın madenci çalışıyor. Bir kere kömür meselesinde yani kömür konusunda çalışan kişi sayısı çok yüksek sayılar değil onu söyleyelim. evet. Yani nüfusu 80 milyona dayanmış bir ülkenin ve dünyanın 16. ekonomisi olan bir ülkenin 50 bin, 55 bin kişiye farklı alanlarda, farklı sektörlerde istihdam yaratması siyasi irade olduğu takdirde öyle atla deve bir değil. Yani bu da büyük bir istihdam alanı sağlıyor gibi bir gerekçeyi de ortadan kaldırıyor. Bu büyük bir istihdam alanı sağlamıyor kesinlikle onu söylemek lazım. Bir de başka alanlardan da istihdam çekiyor. Yani aslında ülkenin ihtiyaç duyabileceği başka alanlardan istihdam çekiyor. Bunların başında da tarım hayvancılık. Geliyor. Soma'da yapılan röportajların zaten büyük çoğunluğunda bu dile getiriliyordu. O, özellikle kadınlar, o bölgedeki kadınlar tarımın bittiğinden, domatesin, patatesin bittiğinden ve bu insanların tütünün de bittiğinden aynı zamanda. Bugün ondan bahsetmiştik. Bu insanların artık bu tarım sektörünün durumundan ötürü çalışacak başka alan kalmadığı için madenlerde çalıştığını ve oradaki fiyatların daha yüksek olduğunu, daha karlı olduğunu tarımın karşısında. Bu sebepten ötürü de bu insanların bu ağır şartlar altında çalışmaya, çalışmak zorunda olduğunu Böyle bir e, hale geldiğinden bahsediliyordu istihdamın durumunun Soma içerisinde. Bu sadece Soma örneği ama Türkiye'nin diğer bölgelerinde de benzer durumlar vardır muhakkak. Tabii yani e, Türkiye'nin kömürle uğraşan bazı bölgelerinde bir e, maden geleneği, kömür madeni geleneği var. İşte oradan aileden madencilik mesleğinin gelmesi var. Ama e, baktığımız zaman e, bu sektörde istihdam edilenlerin önemli bir bölümünün her şeyden önce e, kendi Başka ekonomik faaliyetlerle uğraşmalarının imkansız hale gelmesinden dolayı ve biraz da e, sabit bir maaşın ve erken emeklilik ihtimalinin e, cazibesine kapılarak evet. e, bu sektörde faaliyet gösterdiklerini, çalıştıklarını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, istihdam açısından baktığımız zaman vazgeçilmez bir sektör değil. İşin bir de başka boyutu var. Biraz belki ondan da e, bahsedebiliriz. İşin... Bir de ekonomiye kömürün sağladığı katkı, enerji üretimine ve ekonomiye genel olarak ka sağladığı katkı var. Sen takip ediyorsun, elinde var mı bununla ilgili bir şey? Var, var. El Cizire'de yapılmış olan bir röportaj var. Kuraklık nedeniyle, barajların dolmamasının nedeniyle uzmanlara göre elektrik ihtiyacını karşılamak için yazın kömür ve doğalgaz santrallerine daha çok çalışacağına dair bir, bir bilgiyle verilmiş. T24 setre de aktarıcı bu bilginin aktarıcısı. Yerli kaynakları yönelimi arttırmak isteyen Türkiye'de, Kömür santrallerinin payının %25'den %30'a yükseltmek gibi bir hedef hedefin olduğundan bahsediliyor. Melis Kobal'ın El Cezire Türk'teki haberi bu da. Soma'daki bu maden faciasının ardından Türkiye'nin enerji politikalarındaki kömürün yerinin yeniden gündeme geldiğinden bahsediliyor işte. Türkiye'de kömürün kurulu gücü %19.2 düzeyindeymiş. Elektrik üretimindeki kömürün payısı, payı ise %25'miş ve bunun yarısı da yerli kömürden sağlanıyormuş. Yani evet. Soma gibi madenlerden çıkarılan kömürlerden. Evet yani e, Türkiye'deki elektrik üretiminde kömürün payı %25 ve bunun ancak yarısı e, Türkiye'de üretilen kömürden sağlanıyor. Çünkü zaten Türkiye'de üretilen kömürün büyük bir kısmı düşük kalorili kömür. E, yani öyle e, enerji çıktısı olarak çok yüksek çıktı veren bir kömür değil. Bununla ilgili başka bir bağlantı verelim. Ee, ta Türkiye'nin, e, ben de gerçi ilgi, o komisyona değildim ama e, alt komisyonlarından bir tanesinde yer aldığım 9. Kalkınma Planı'nın içinde de yer alır zaten Türkiye'nin enerji verimliliği meselesi. E, Türkiye'nin enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atması halinde elektrik... E, kaybının %20 ile %25 azaltılabileceği söylenir 9. kalkınma planında. 10. kalkınma planına geldik geçtiğimiz yıllarda geç, geçtik. Orada da e, yine e, elektrik konusunda verimlilik artışı adımları atılacağı söyleniyor ama e, rakam verilmiyor. Biz %25'i alabiliriz. Çünkü baktığım zaman e, geçtiğimiz yıllara e, Türkiye'nin enerji yoğunluğunda, enerji verimliliğinde ciddi bir değişim yok. O yüzden bu rakamları e, sabit olarak hala kabul etmemiz e, mümkün. Şunu söyleyelim yalnızca. Ee, sen dedin yüzde yirmi beşin yarısı Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde yirmi beşin yarısı yerli kömürden sanıyor. Yani yüzde on iki, yüzde on üç, yüzde on iki buçuk civarında. E zaten buna bir ihtiyaç yok aslında baktığımız zaman. Hangi açıdan bakmamız gerekiyor peki? Evet. Zaten enerjinin, ürettiğin enerjinin yüzde yüzde yirmi beşini kaybediyorsun. Yüzde yirmisini, yüzde yirmi beşini evet, kaybediyorsun. Evet, evet. Neden kaybediyorsun? Çünkü e, enerjiyi doğru kullanmayı bilmiyorsun. Hor kullanıyorsun. Eee... Verimliliği sağlayamıyorsun. İşte ana, ana, ana, ana, ana planda olan o verimliliğin Aynen. sağlanamaması da Verimliliği aslında. Verimliliği sağlayamıyorsun. Evet. O verimlilik adımları atılması halinde zaten Türkiye'de üretilen yerli olarak üretilen kömürün üretilmesine gerek kalmıyor. Evet. Hatta bütün adımların atılması halinde %25 verimlilik kaybının giderilmesi halinde dışarıdan da kömür almaya gerek kalmıyor. Hani çok diliniyor ya e, dışa bağımlılık enerjide vesaire. Ee, Fakat... Bir deva'dan bahsedecektim. Aslında bu konuyu belki sonradan tekrardan bahsetmek gerekiyor ama bu planların içerisinde yenilenebilir enerjiyle alakalı bahsedilen noktalar var mı? Çünkü mesela geçtiğimiz hafta yok mayıs ayının başında bahsediliyordu. Gene yani ortada kömürle alakalı pek fazla tartışma yokken alternatif metotlara, daha doğrusu alternatif değil doğal metotlara yönelik çalışmaların da olduğundan bahsediyordu Enerji Bakanı Taner Yıldız. Güneş enerjisinde ilk defa 600 megawattlık bir üretim kapasitesinin hedeflendiğini Ve müracaatları almaya başladıklarından bahsediyordu. Ama gelen müracaatlarsa 600 megawattlık e, bu kapasitenin 15 katı kadar olmuş. Yani böyle bir alan da mevcut. Yapmak isteyen de var, malzeme de var, aynı zamanda alan da var. Türkiye gibi verimli bir alan da var. Ama bu konulardan pek fazla bahsedilmiyor. Bunun da kurcalanması gerekiyor galiba. Oraya geçmeden ona tekrar geliriz. Ee, çok önemli nokta seni söylediğin o da... E... Aslında ele almamız gereken, bu program kapsamında ele almamız gereken bir konu ama şunu da söyleyelim. Bir de Türkiye'nin enerji ihtiyacı, sürekli artan bir enerji ihtiyacından bahsedilir. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman Türkiye'nin enerji ihtiyacı, bu TÜİK verilerine göre konuşuyoruz. Yani devletin kendi istatistik kurumunun verilerine göre konuşuyoruz. Ee, üretilen enerjinin altında kalmış. Evet. Yani yaklaşık yüzde 10-12 civarında e, üretilen enerjinin altında enerji talebi olmuş Türkiye'de. Yani bir fazlalık var elde. Bir açık yok elde. fazla var. Evet, aslında. elde bir fazlalık var. Bu da işin başka bir noktası. Bu fazla olanlar ne yapılıyor peki? Kayıp. Kayıp olarak nitelendiriliyor. Evet. Evet. E, aynı zamanda yurt dışından da gelen, yani ülke dışından da gelen doğalgaz gibi kaynaklar da var aynı şekilde. petrol. Aynen, elinde. çok önemli bir nokta. Yurt dışından bir de enerjiyi almak için para da ödüyoruz. Evet. Aslında. Fazla mı var? Evet. evet, fazla var. Fazla veriyorsun. Bir de üstüne e, para ödüyorsun. Bir de işte kömüre bizim ihtiyacımız var. 2023, işte 2030 itibariyle kömür kullanımını, kömürün elektrikteki payını %30'lara çıkartacağız gibi açıklamalar söylüyorsun. Yani durum epey karmaşık. Evet. İstersen şimdi bir müzik arası verelim. O müzik arasında çalacak parçanın özellikle başındaki girişe devam edelim. Bugünkü biyoçeşitlilik günü itibariyle hoş bir referans aslında. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Evet e, Funkadelic Megatrain dinledik dinliyoruz aslında parça 10 dakikadan uzun bir parça e, tümünü çalmamız mümkün olmadı ama e, yine de bir girizgah olarak hoş isteyen dinleyebilir kendisi de e, araya girmeden e, şarkıyı çalmadan önce de e, yenilebilir enerjinin payına Türkiye'de kömürün gerçekten gerekli olup olmadığına değinmiş. Ve burada da sen e, Türkiye'deki yenilenebilir enerji e, payına dikkat çekmiştin. E, i̇stersen onun üzerinden konuşmaya devam edelim. E, şeyi söylemiştik aradan önce. İşte Türkiye e, 2030'lu yıllarda kömürden elde ettiği enerjiyi %30'lara çıkartmak istiyor. Evet. Diyor söylemiştik yani. Hani Bütün kömürün e, maden içinde veya maden dışında yol açtığı e, ölüme rağmen... ...ki kesin ölüm demek bu. Hani e, Çok tartışmaya gerek yok. İklim değişikliği dediğimiz zaman... E, kontrolden çıktığı zaman iş e, dünya üzerinde bildiğimiz anlamdaki yaşamı en azından sona erdirmesi bildiğimiz anlamdaki uygarlığı sona erdirmesi tabii ki bütün yaşam sona ericek diye bir şey kimse söyleyemez ama e, tanım bir tanım, şey tanım şey evet yani çıkacak bizim tanıdığımız anlam verebileceğimiz bir şey olmaktan çıkabilir evet. her neyse e, Türkiye'nin hedefleri buyken e, bir de şeye bakalım yenilenebilir enerji yani insan dostu e, enerjilere bakalım Şey saymıyorum yani çok tartışmalı hidrolik enerjiyi saymıyorum Pesleri, çünkü evet. onların da Türkiye'deki kullanımının en azından çok çevre veya insan dostu olduğunu söylemek mümkün değil ama güneş mesela güneşin yeri nedir sende veriler var mı? Bu konuyla alakalı bir veri yok fakat yapılmakta olan planlarla alakalı olan bazı şeyler var. Hı hı. Mesela Taner Yıldız'ın en son söylediğine göre 840 kW üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük çatı üzeri fotovoltaik enerji santralinin hizmete girdiğinden bahsediliyordu. Yeni yapılan projeler var ama daha da fazla yapmak için de yapılan müracaatlar var. Evet ama e, Enerji Bakanlığı'nın kendi verilerini, öngörülerini 2023 planlarına baktığımız zaman yenilenebilir enerjideki e, bu gibi insan dostu e, enerjilerin rolünün e, kömüre kıyasla çok düşük olduğunu görüyoruz. Evet. Örneğin bugünkü dağılımdan işte 31 Mart itibariyle elektrik e, mühendisleri odasında Türkiye'de elektrik enerjisi kurulu gücü üzerine yaptığı bir e, tablo var. 31 Mart 2014 itibariyle Türkiye'de rüzgardan sağlanan elektrik, pardon, kurulu rüzgar santralinin toplama katkısı %4,5 civarında. Güneşi göremiyoruz bile. Kaç yıldan bahsediyorduk? Bu yıl. Bu, bu yıl. yılın Mart ayı sonu 31 Mart. Hı hı. Güneş dediğim gibi yok bile. Çünkü o kadar ufak ki şeye girememiş yani diğer altında evet. yer alıyor. E, durum böyle yani aslında e, Türkiye'nin ne kömürden sağlanan istihdama ne kömürden sağlanan enerjiye gerçek anlamda ihtiyacı yok. E, bizzat bunu e, devletin kendi kurumlarının rakamları da ortaya koyuyor. Gerek TÜİK rakamları olsun gerek e, bakanlığın rakamları olsun. Bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yaşanacak bir gelişme yayınında duyurusunu yapalım. Yeşiller ve Sol gelecek partisi bir rapor üzerinde çalışıyor. Biraz bizim ucundan dokunduğumuz meseleleri çok daha detaylı bir şekilde ele alan bir rapor ve bu kapsamda açıklamalar ve hatta belki bir suç duyurusu da olabileceği söyleniyor. Genel bu kömürle alakalı mı yoksa Somali ile alakalı mı da Kömür ve Türkiye'nin aslında ihtiyacı olmayan e, sanayilerde gösterdiği faaliyetle ilgili. Evet, yani bugün senin söylediğine baktığımız zaman ortada gayet mantıksız bir denklem var. Bir yandan enerji fazlası var, bir yandan da bu enerji fazlasına rağmen yurt dışından alınmakta olan bir enerji var. Enerji He. kapasitesi var. He. Evet, bunun üzerine gidilmesi gerekiyor yani galiba. tüketime baktığımız zaman bir fazla olduğunu görüyoruz verilen rakamlarla. Evet. E, kesinlikle üzerine gidilmesi gerekiyor. Evet, e, Türkiye'deki... Kömür meselelerini takip etmeye devam edeceğiz İşte Konya'da Karapınar'da e, devletin çok önemli yine e, kömür santralleri kurma ve e, kömür rezervlerini çıkartma girişimleri var bunları değerlendirmeye vermeye devam edeceğiz ama e, biraz da dünyaya dönelim dünyada neler oluyor ya? dönelim e, kömürden gidecek olursak Avustralya'daki Whitehaven e, kömür madeninde oradan çıkartılan kömür yine e, Avustralya'ya ihraç ediyor. Ee, epey ciddi bir eylem gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde e, üretimin durdurulması, e, oradaki aktivistlerin e, kendi tutuklatmasına kadar giden e, epey önemli bir eylemdi. Dünyada yani sadece kömürü kendisi üreten değil, kömürü üretip dışarıya satan ülkelerin vatandaşları da artık kömürüle tepki almaya başladı. Haklı olarak bir o, bir de iki tane kampanya hala devam ediyor. Türkiye'nin e, kömür kullanımından çıkmasıyla ilgili iki kampanya. E, Birbiriyle aslında son derece bağlantılı kampanya var. Her ikisine de e, dinleyicilerin e, ilgi göstermesi epey iyi olur eğer evet. kömürden çıkılması konusunda e, fikir birliği oluştuysa. E, bir tanesi 350 Orgun kampanyası. E, kömür felaketlerine, kömür trajedilerine son. E, kömürden artık e, çıkın. ...başlıklı bir kampanya... ...350orgun sitesinden bu kampanya... ...ve Facebook sayfasından bu kampanya ulaşmak... ...mümkün... ...bir diğeri Greenpeace Akdeniz'in... ...Evet Greenpeace Akdeniz'inki de B planı... ...artık plan B zamanı deniliyor... ...kömürden çıkarıldıkça... ...kömür çıkarıldıkça can almaya devam edecek... ...başlığı taşıyor aynı zamanda çağrı metninde de... ...Türkiye'nin en büyük maden felaketi... ...Soma'da yaşandı... ...yüzlerce can yitirildi... ...milyonlarca insan yasa boğuldu... Onları her zaman hatırlayacağız ve nedenlerinin unutulmasına izin vermeyeceğiz deniliyor bu çağrı metninde de. Ve kömürün büyük bir hata ve büyük bir hata, bu büyük hatadan da hemen dönülmesi çağrısı yine yapılılanıyor ve artık B planı zamanı denilmiş. Nedir bu B planı kısaca bakmak gerekirse? Eee ilk olarak yeni kömür yatırımlarının iptal edilmesi gerekliliğinden bahsediliyor. İkinci olarak 2040 yılına kadar kömür devreden çıkarılarak elektrik üretimindeki payı sıfıra indirilmeli deniliyor. Üçüncü e, madde ise kömür sektöründe çalışan işçilerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi sektörlere geçişinin yapılması için ulusal bir planın hazırlanması gerekliliğinden aynı şekilde bahsediliyor. Hı hı. Ve kömüre verilen teşviklerin sona erdirilip bu teşviklerle yenilenebilir enerjilere kaydırılmasını ve yenilenebilir enerjiler önündeki bariyerlerin kaldırılması isteniyor B planı içerisinde. Evet. Dediğimiz gibi bu her iki kampanya hem bu kampanya hem de 350 organ kampanyasına e, yoğun ilgi olması e, iyi olur. Türkiye'nin bu tehlikeli enerjiden tehlikeliyi geçti mi artık... E, ...sonu bir şekilde ölüm olan enerjiden evet. çıkması için... Yani her ...bu, bu de, şekilde konuşmakta bir beis yok. Her halükarda mantıksız bir durum var ortada. Hem matematik üzerinden baktığınız zaman... ...hem de insan hayatı üzerinden baktığınız zaman... ...ikisinde de tamamen bir anlamsız bir durum... ...ortaya çıkıyor. Bu Greenpeace'in çağrısını da... ...Greenpeace.org sitesi üzerinden... E, ...bulabilmek mümkün. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a gönderilen... ...bir imza metni de var burada. Evet. Şeyden... E, ...kampanyalardan bahsettikten sonra... ...bir de son e, bir haber verelim. Tüm dünyada e, aslında... E, İklim değişikliğiyle mücadele e, devam ediyor. Bu Eylül e, ayında, bu 2014 Eylül ayında e, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un çağrısıyla e, hükümet ve devlet e, başkanları bir araya gelecekler. E, Birçok hükümet ve devlet başkanı en azından bir araya gelecek. Türkiye'nin konuğunu bilemiyorum şu anda. Ve... E, Iklim değişikliği ile ilgili bağlayıcı bir anlaşma yolunda irade göstermeye çalışacaklar. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışacaklar. Bir acil durumdan bahsediyoruz. Acil ama durumdan mi? bahsediyoruz. Evet. Yani epey acil bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Yapılan çağrı da bu şekilde geliyor zaten. Evet. Ee, ve bununla ilgili en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar yapılmış en büyük e, iklim eyleminin yapılması planlanıyor. Hareketler başladı. Geçtiğimiz günlerde içinde sendikalar, çevre grupları... Ee, öğrenci gruplarının e, olduğu epey e, büyük bir koordinasyon komitesi kurulu toplandı, kendi aralarında konuştular. E, bununla bağlantılı e, uluslararası bir e, destek. Evet, eylem, eylem zinciri de olacak. Evet. Hem e, New York'ta yapılacak, e, New York'ta toplanacak hükümet ve devlet başkanlarına baskı yapmak üzere e, insanlar e, bazı eylemler yapacaklar. Hem de kendi ülke ve devlet başkanlarına, devlet hükümet başkanlarına baskı yapmak üzere, yerelde baskı yapmak üzere eylem yapacaklar. Bununla ilgili de e, gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz ama şimdiden takipte kalabilirsiniz. E, bu duyuruyla da aslında programı bitirebilir evet. sanıyorum. Süremizi doldurduk. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji. Hazırlayipsin.